Yoksa Ramazan'ı hakkıyla eda edememekten mi dertlisin? Yok birader yok. Ramazan tohum sizlere ömür. Ne demek sizlere ömür? Yani Ramazan tohum bitmiş birader. Bitmiş mi? Neden efendim? Efendim. 11 ayın sultanı Ramazan ayı gelmeden Ramazan ayında tüketmek için ben erzamın en güzellerini bir tarafa ayırdım, çilere koydum. He güzel. Bunda ne var birader? Dur, dur daha sen. Malum Ramazan ayı gelince bazı kurnazlar fiyatları şişiriyor. Ben de öncesinden tedbir yapıp stok yapayım dedim. Bizim hanıma da aman bunlara mukayet ol Ramazan'a sakla dedim. İyi demişsin Ramazan'a saklamak lazım. Neyse gel zaman git zaman Ramazan ayı çatlı geldi. Kileri bir açtı bir de ne göreyim. Hayırdır birader ne gördün? Ne göreceğim hiçbir şey göremedim. Bizim kiler full empty olmuş. Yani senin anlayacağın bomboştu. Afalladım kaldım. Uçmadı ya birader onca mal. Vallahi oruç başıma vurdu hayal görüyorum dedim. Kilerin kapısını kapattım. Bismillah deyip tekrar açtım. Bu sefer ne oldu? Ne olacak aynı görüntü karşımda. Kiler tam takır kuru bakır. Allah Allah. E hanıma sorsaydın Karagöz'üm. Sordum sordum. Sormaz olaydım hacı Hanım bütün olanı biteri anlattı bana. Ee ne olmuş? <gülüyor> ...günlerden bir gün kapıya bir dilenci gelmiş vay vay vay vay. Sizin kapıya? Ya bizim kapıya. Bizim kapıya da ancak dilenci gelir. Reisi Cumhur gelecek değil ya. Neyse bu dilenci Allah rızası için yardım istemiş. Bizim hanım dilenciye adın ne senin demiş. Dilenci benim adım Ramazan demiş. Bizim hanım Ramazan ismini duyunca dur öyleyse beklediğim kilerde... ...ne kadar erzak varsa bu dilenciye vermiş. Neden efendim? Neden olacak anlasana birader. Dilenci'nin ismi Ramazan ya bizim hanım Dilenci'ye al git bunları bizim bey sana saklıyordu demiş. <gülüyor> Dilenci de güle oynaya gitmiş. Ya gitmiş tabii. Ben o Ramazan'a saklamadım bu Ramazan'a sakladım dediysem de bizim erzağı alan çoktan Üsküdar'ı geçmiş birader. Geçmiştir efendim geçmiştir. Geçmiş olsun. Sizin erzak çoktan işkembeyi Kübra'yı boylamıştır birader. <gülüyor> Bakıyorum da pek bir keyiflendin birden. Valla Karagöz'üm bu da sana ders olsun. Ne dersi birader şimdi durup dururken? Biraz tamahkar olmak lazım. Ramazan gelmeden Ramazan ayı için tedbiri almak güzel. Bu tedbiri hem maddi hem manevi alacaksın. Ama seninki de biraz cingözlük. Fazla para kaptırmamak için stok yapmak denir Karagöz'üm. Bel belki de. Bu Ramazan biraz aç kalacağız galiba Hacı Yvat. Olur mu birader olur mu? Biz ne güne duruyoruz? Allah razı olsun Hacı Yvat. Her iftarda sana yük olmak istemeyiz. Yok canım bir iftar bize gelirsiniz. Bütün iftarlarım dolu Allah'a şükür. He, bir iftar ha? <gülüyor> İyi en azından bir iftarı kurtardık. Birader bence senin bu hikayen pek bir güzel. Bence Ramazan ayı boyunca sen konu komşu gez. Bu akılsızlığını anlat. Her gece ayrı bir komşuya misafir olursunuz. Sağ ol Hacivat. pek bir moral veriyorsun. Estağfurullah efendim, bu ay moral dolu zaten alabilene. Evet, bir Ramazan pideleri daha burada bitti. Evet bitti, bizim Ramazan Erzağı da bitti. Her ne kadar sürçülü izan ettikse affola. <gülüyor>